Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Avustralya'nın Melbourne şehrinden kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, hürmetler, dualar, en güzel temel neylerimi efendim, sunarım. Allah sizi dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerine nail eylesin. Buranın akşamları, sabahları sizden biraz farklı ama efendim, dünya işte böyle. Mevsim farklı, gün farklı, tarih farklı saatler farklı namaz vakitleri farklı olabiliyor güzel şeyler konuşuyorduk efendim e, ben e, bizim hadis kitabımızı getirmesini söyledim arkadaşımıza ev sahibi kardeşimize e, bir başka arkadaşımıza da bir sayfa aç diye efendim sohbetin konusu böyle Kur'an ile çıksın diye efendim bir sayfa açtırdım güzel bir sayfa çıktı sonra sohbetler ediyoruz buradaki efendim durumlarla buraya yeni gelmiş 3,5 sene olmuş genç arkadaş efendim onunla konuşuyoruz. Ee, güzel şeyler anlattı. Onları size nakletmek isterim. Yani bu Avustralya'yı iyi, iyi tanımanız için, Avustralya'daki yönetimi ve zihniyeti anlamanız için güzel olur diye düşünüyorum. Efendim e, şeyde arkadaşlarımız e, hanımıyla beraber hastanede bazı tedaviler görüyorlar. Geçen de gitmişler hastaneye. Efendim e, hastanede demişler dosyanız buyurun bunu alın şu planca kata çıkın oradaki doktorlarla görüşürsünüz diye idare binasından dosyalarını vermişler. Her hastanın bir dosyası oluyor. Efendim her türlü evrakı içinde oluyor. Doktorlar onu gör, görüyorlar yani hastası karşına geldiği zaman e, sıhhi e, bütün halleri de gözlerinin önünde bulunmuş oluyor. Evraklarıyla, filmleriyle, raporlarıyla, reçeteleriyle. Efendim, dosyamızın üzerinde bir şey dikkatimi çekti diyor arkadaş anlatırken. Hoşuma gitti, sizin de hoşunuza gider diye naklediyorum hadis sohbetime geçmeden önce. Biraz da onunla ilgili olacak tabii. İlgili olduğu için anlatıyorum. İlgiyi sonra kuracağım. Efendim, Dosyanın üzerine bir kırmızı kağıt yapıştırmışlar Avustralyalı yöneticiler Yani İngiliz veya Hristiyan veya artık kendi inancının ne olduğunu siz düşünün bilmiyoruz e, Şahıs belki de Yahudi kökenlidir filan Efendim bu hasta e, hanım e, doktorlar ile görüşmeyi onlara muayene olmayı tercih ediyor diye Kırmızı bir şey yapıştırmışlar dosyanın üstüne biz diyor ilk başta söylemiştik diyor. Onlar da hem bilgisayara işlemişler hem de dosyanın üstüne böyle yazıyı yapıştırmışlar. Görünce diyor dikkatimizi çekti. Yani hastanın gönlü olsun, isteği yerine gelsin, efendim dini inançlarına uygun e, bir şey olsun diye, efendim muayene ve tedavi olsun diye, hanım hastanın hanım doktora muayene olmasını tercih ettiğini dosyanın üzerine Belirtmişler. Her seferinde söylemeye lüzum kalmıyor. Ee, hanım doktorlara gönderiyorlar hastayı. Şimdi tabii bunu anlatırken kardeşimiz dedi ki Türkiye'de böyle bir şeye kızıyorlar. Efendim bırak yobazı diyorlar bu gibi durumda. Halbuki burada buna böyle riayet ediyorlar dedi. Efendim bu bir fark. Hakikaten ben de... E, bir kardeşimiz bana anlatmıştı. O kardeşimiz mühim bir şahsiyettir. Yani Türkiye çapında tanınmış bir kimsedir. İsmini vermek istemiyorum. Efendim çeşitli yüksek görevlerde bulunmuştur. Efendim milletvekilliği yapmıştır. Efendim daha başka şeyleri söylersem anlasılır kim olur diye. Efendim saklamak istediğim için söylemiyorum. Şimdi bu kardeşimizin hanımı efendim bizim Ankara hastanesine gitmiş. Ee, Ankara'da biliyorsunuz o efendim e, şeyde dört yolda, Cebeci dört yoldan ileride Ankara Hastanesi var. Güzel, görkemli bir hastane kesme Ankara taşından yapılmış. Güzel bir bina. Şimdi ha, e, hanım, bu kardeşimizin hanımı oraya gitmiş, maine olacak. Efendim röntgenini çekmemiz lazım demişler. Röntgenini çekmesi lazım gelince, e, röntgen dairesine gitmiş. Röntgen Orada postbüyüklü bir böyle efendim e, röntgeni çeken kimse efendim hanım demiş soyun. Hanım da demiş ki efendim ben e, yani bir hanım yok mu yani bu karşımda beni sen mi çekeceksin filmimi? Yani ben bir hanımla karşısında soyunmayı tercih ederim sizin karşınızda soyunmak istemem deyince efendim o röntgeni kullanan tos bıyıklı şahıs demiş ki bu kafayı değiştirin biraz demiş batıyı tanıyın demiş biraz Avrupalı olun demiş yani çağı yakalayın bu kadar gelici olmayın demiş ne bu hal demiş değiştirin bu kafayı biraz Avrupalı olun deyince efendim hanım boynunu bükmüş tam da yeri gelmiş oluyor hoşuma da gidiyor yani gayet sakin bir şekilde demiş ki beyefendi ben demiş İngiliz kökenliyim İngiltere'de yetiştim Sonra işte oraya tahsile gelen bir kimseyle nasip oldu, evlendik. Müslüman da oldum demiş, işte başım örtülü İngilizim ben demiş. Avrupa'yı biliyorum, Avrupa'da sizin dediğiniz gibi değil durum demiş. Yani siz yanlış biliyorsunuz Avrupa'yı, orada inançlara hürmet vardır, kişiye saygı vardır, kişinin isteklerine efendim riayet vardır demiş. Ama hakikaten doktorlarımızda bile ben biliyorum. Efendim böyle bir şeyi derhal büyük bir tepkiyle karşılama, şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Doktorlarımızda bile diyorum. Niçin? Çünkü onlar daha yüksek tahsil görmüşler. Röntgen'i kullanan bir uzman değildir. Doktordur, üniversite görmüştür ama mesela ben hatırlıyorum Süleymaniye doğum evine giden bir Müslüman hanımefendiye ağrılar, sancılar içinde kıvranırken başhekimin ilk azarı çıkar o başından başörtüyü. Bilen diye şiddetli bir şekilde azarlamış. Zaten kadıncağız doğum sancısı çekiyor. Şefkate muhtaç. Yani doktorun da onun başıyla, başörtüsüyle ilgili bir işi de yok. Yani onu e, açtırma çalışması, nezaketsizlik, efendim dine, inanca saygısızlık, laikliğe aykırı bir davranış yani. Laikliğe karşı bir davranış. Çünkü bir insanın inancına efendim rencide edici bir tarzda hem de haysiyetine, insaniyetine, kendi şerefine Kişiliğine bir tecavüz mahiyetinde. Acayip bir şey. Sonra dediler ki burada e, kadın doğum şeylerinde de buna çok dikkat ederler dedi arkadaşımız. Halbuki Türkiye'de e, kadın doğum bölümüne kız öğrenci almıyorlar tıp fakültelerinde bazı yerlerde ben biliyorum. Yani şeyi engellemek için güya bu zihniyetin karşısında tedbir almak için yani ...kadın doğum mütehassısı arasa bulamasın diye efendim, e, o bölüme bazı üniversitelerde kız öğrenci almıyorlar. Yani kadın doğum mütehassısı olacak, kız öğrenci kabul etmiyorlar. İlla erkek olacak, illa erkek kadın ve doğum işinde uzman olacak, o girecek kadının doğumuna filan. Yani bunlar aslında Avrupa'da filan olmayan şeyler... Bu böyle bir. İkincisi arkadaşımızın anlattığı diğer bir husus, efendim Avustralya'yı tanımanız bakımından da iyi olur, Türkiye'yi de tanımak bakımından iyi olur, yanlışlardan dönülmesi bakımından da faydalı olur. Efendim e, arkadaşımız bir kursa gidiyormuş, lisan kursuna. Efendim orada e, şey öğretmen demiş ki bir hafta böyle. E, sınıftaki bütün öğrencilerle beraber bir kır gidelim, teferüce gidelim, tenezzühe gidelim, efendim mangallar yakalım, efendim kebaplar yapalım, bir tatlı gün geçsin demiş sınıfa sınıfa kabul etmiş tamam e, İngilizce öğrencileri sınıfın bütün yani tabi hepsi akıbaşıda yetişmiş insanlar. Dil bilgilerini şey yapmak istiyorlar yani aşağı bir sınıf değil çocuk sınıfı değil iş adamları sınıfı yetişkinlerden İngilizce öğrenmek isteyenler sınıfı demiş ki eti kim alacak şimdi bizim arkadaşımız demişler kendi aralarında oturmuşlar fısıldaşmışlar demişler ki şimdi eti bunlar alsa belki domuz eti alır belki bizim istemediğimiz etleri alır. Haram alır veya kesimi İslam'a uygun olmayan yerlerden alırlar. Biz alalım eti demişler. Kaldırmış parmağını. Hocam etleri biz almak istiyoruz demiş. Peki demiş hoca. Biraz vakit geçtikten sonra İngilizce öğretmeni yanlarına gelmiş. Çok memnun oldum sizin almanıza demiş. Çünkü demiş sizi almasaydınız, başkası alsaydı eti, belki siz gelmeyecektiniz, onu biliyorum demiş inancınızdan dolayı. Sizin almanıza teşekkür ederim demiş. Kibar insanlar da yani iyi yetişmişleri hakikaten kibar efendim, gelmiş, teşekkür etmiş. Öğrencisini de tanıyor. Ben demiş, yani helal gıdaları tercih ediyorum demiş. Yani Müslüman olmadığı halde bir de bu sözü söylemiş. Ben helal gıdayı tercih ediyorum. Yani... E, Haram olan yerine helal gıda, helal et olmasını daha çok seviyorum diye ayrıca söylemiş. Sonra iş yerinde bunlara yılbaşı hediyesi falan vermek bahis konusu olunca herkese kıdemine göre hediyelerini hazırlamışlar. Tabii bunlar için en makbul şey içki bir arkadaşa sunmuşlar. Güzel, pahalı, işte bunlarca çok makbul olan bir pahalı içkiyi güzelce süsleyip, paketleyip sunmuşlar. Buyurun yılbaşı hediyemiz, müessesemizin size hediyesi, teşekkürlerimizle, tebriklerimizle falan diye. Ben bunu alamam bile. Ben Müslümanım. Bunu almam bile doğru olmaz. Çünkü bu içkidir. Alırsam dahi vebal altında kalırım. Yani alsam, başkasına versem bile vebal olur. Bunu kabul edemeyeceğim demiş. Hemen toparlamışlar kendilerini derhal bu arkadaşa sıra gelince bunun içkisini bile vermemişler nezaketsizlik oluyor diye. Hala diyor yani üzerinde ismim yazılı şeyi görüyorum diyor ama diyor bana sunmadılar. Başka tedbir almışlar tabii. Yani bir efendim güzel anlayış kişiliğe efendim saygı dini inanca efendim itibar etme. Arkadaş diyor ki ben diyor Türkiye'de okurken bizim hocalar gelirlerdi sınıfa diyor laf arasında öğretmenler yani profesörler, doçentler yardımcı doçentler üniversitede laf arasında sınıfta işte softalar vardır, mollalar vardır diye bize laf çakıştırırlardı diyor yani taş atarlardı demek istiyor halbuki bir burada diyor biz dindar olduğumuzu kalkıp söylüyoruz ve gayet e, e, iyi karşılanıyor diyor e, üniversitede mescit var diyor yani İngilizlerin buradaki üniversitesinde mescit açmışlar zaten diyor. Cami var diyor. Hatta cuma namazı kılınıyor. Fakat oraya gidip gelmek vakit aldığından biz idareye söyledik. Yani biz oraya gidebiliriz ama gidip gelmek zor oluyor. Vakit namazlarımızı <gülüyor> acaba burada bir yerde kılabilir miyiz dedik. Derhal diyor bize bir oda tahsis ettiler. Üstüne de yazdılar. Burası Müslümanların şu saatlerde ibadet yeri olarak kullanılacaktır diye. Açıkça da yazdılar diyor. Çok da memnun oldular. Çok da bize iltifat ettiler diyor. Yani biz de çok sevindik bu duruma diyor. Tabii güzel şeyleri söylememiz lazım. Bilinmesi lazım bu gibi şeylerin. Ben hatırlıyorum Sakarya Devlet Mimarlık Mühendisliği'ye ek derse giderdim ben Ankara İlahiyatta hocayken. Yönetim değişikliği oldu. Yıllar önce tabii bu. Efendim bizim akademi binasında bizim ders verdiğimiz Sınıfların hemen yanında büyük bir sınıf mescidiydi. Çocuklar öğrencilerimiz dersin arasında 10 dakikalık bir teneffüs esnasında hemen orada namazlarını kılarlardı. Yönetim değişikliği oldu. Yeni bir akademi başkanı geldi bizim arkadaş gitti. Yerine efendim ama siyasi bir baskıyla efendim bir... E, Başka karşı gruptan insan geldi İlk işi mescidi kapatmak oldu Efendim neymiş Akademinin yakınında uzakta cami varmış İyi ama o camiye gitmek için bir öğrenci Akademiden çıkacak Bahçeden geçecek Sokaktan geçecek O camiye gidecek 20 dakika 20 dakikada geliş 40 dakika 10 dakikada orada namaz 50 dakika İşte burada içeride bir mescit olması lazım Açılmış da yerde müsait Ne diye kapatıyorsun Hem de kapatan şahıs demiş ki Benim dedem şöyle dindardı böyle dindardı Hatta ehli tarikti nakşibendi tarikatındandı filan Evet deden o dindarlığının mükafatını görecek Ama sen de mescit kapatmanın cezasını Herhalde Allah tarafından efendim, Hesabı sana sorulacak diye düşünüyorum Bir de buraya bakıyorum Yani bizim ülkemiz Müslüman ülke buradaki tavura bakın efendim oradaki tavra bakın yani Türkiye'deki tavra bakın ee, Avustralya'daki tavura bakın ne kadar farklı. Bir şey daha söylediler. Onu da hatırlamaya çalışıyorum şimdi sohbeti yaparken bir taraftan. Efendim ama onu şu anda pek iyi hatırlayamadım. Yani ha, Amerika'da Amerika'da onun da bir mühendis kardeşimiz anlattı. Efendim e, Pentagon'da yani Amerika'nın en yüksek askeri merkezi yani genel kurmayı gibi bir yer efendim Clinton'ın eşi Müslümanlara bir ziyafet vermiş efendim 200 kadar bilmem subay kalkmış e, askeriyeden çok yüksek rütbeli bir kimse Orada Müslümanların o toplantısında O yemeğinde konuşma yapmış güzel Ondan sonra da orada topluca namaz kılmışlar Amerika'da biliyorsunuz Kişinin dini inancına göre Memur da olsa asker de olsa Giyilmesi serbest Masasının üstünde dini kitabını bulundurması serbest Kanuni bir şey çıkarttılar Yani böyle bir en son e, genelge çıkarttılar. Kanuni bir şey bu. Masasının üstünde kendisi Müslümansa Kur'an-ı bulundurabilir. Başka dinlerdense kendi e, sevdiği, saydığı kutsal gördüğü kitabı bulunabilir. Ve kendi dinini başkasına anlatıp e, kendi dinini davet edebilir. Bu hususta serbesttir diye kararlarına yayınladılar. Yani bu hususta herhangi bir baskı yapılmasın diye. Ben hatırlıyorum. Amerika için vize alacağız. Efendim bazı kimseler bizi alacağız diyorlar İstanbul'da Amerikan elçiliğine gittiği zaman kadının başı açık olacak başı açık fotoğrafını istiyor herhalde e, buradakiler bunu uyguluyorlardı herhalde bu genelgeden sonra bu genelge e, İstanbul'daki Amerikan konsolosluğuna da gelmişse herhalde artık efendim başı kapalı kadınlara başı açık resminizi göndereceksiniz demeyeceklerdir yani onlar yani çağı bilen e, efendim çağdaş yaşamı efendim yaşayan ve bizim de efendim e, işte onların teknik ve sınayi e, çalışmalarına hayranlık duyduğumuz ve onlara yetişmeye çalıştığımız ülkeler tabii o gelişme nasıl oluyor? Gelişme toplumsal bir olay. Toptan oluyor. Yani bir tarafı gelişip bir tarafı durarak olmuyor. İnanç hürriyeti de oluyor. Efendim vicdan hürriyeti de oluyor, fikir hürriyeti de oluyor, ibadet hürriyeti de oluyor, çalışma da oluyor, efendim gelişme de oluyor. Bir tarafı kısıtladığın zaman öbür taraf ilerlemiyor. Hepsi birden duruyor. Bu önemli bir şey. Türkiye'de maalesef efendim bunu anlayamamış insanlar var ve e, kendilerini bu anlayışsızlıklarına rağmen ilerici sanan insanlar var. Kendilerinin çağın ne kadar gerisinde olduğunu anlayamayan kişiler var. Bunların tabi onlara da bilmiyorum bu konuşmalarımız kulaklarına gider mi? Bir fayda verip vermeyeceğini anla, bilmek isterdim. Efendim Bir inatlaşma var Türkiye'de. Zıtlaşma var. Müslüman kesim var. Bir de Müslüman kesimle mücadele eden bir kesim var. Başını açtıracak. Efendim, ille erkek kadın doğumcuya doğum yaptırtacak. İlle erkek röntgenciye çıplak olarak karşısına Geçirtip, o, onun onay resmini çektirtecek. İşte bilmem vesaire vesaire bildiğiniz üzücü şeyler. Bunlar çağ dışı ve yanlış oluyor. Ve biz de bu dış ülkelerde Amerika'da, Avustralya'da Avrupa'da gezerken e, bunların aksini gördüğümüz için bunları tabii anlatmamız bir görev oluyor. Demek ki bir İslam ülkesi olmasına rağmen Türkiye'de bir e, İslam'a karşı sevgisizlik ve samimiyetsizlik gelişmiş, düşmanlık gelişmiş, karşı çalışma gelişmiş. Yani layıklığa aykırı olarak, din hürriyeti anlayışına, herkesin inancında serbest olması şeyine aykırı olarak ama başka ülkelerde böyle değil. E, Hristiyan bir ülkede bile bir Müslümana kolaylık, cami, mescit açmasına kolaylık, ibadetini yapmasına ve inancına göre yaşamasına bir kolaylık. Demek ki bazıları Batıllaşmayı yanlış anlamışlar Çağdaşlaşmayı yanlış anlamışlar Yanlış uyguluyorlar Ve yanlış istikamette gidiyorlar Bazıları da annesi babası Dedesi efendim din derken efendim, Hatta ehli takva iken Ehli tarik iken Yani böyle haramdan şiddetle sakınan Titiz müslüman iken Sonradan ne noktalara gelmişler Yani bozulmuşlar şaşırmışlar Tabii inanç kişisel bir olay Bozulan ahirette Cezasını çeker Efendim e, Allah'ın emirlerini tutan Allah'ın rızasına vasıl olur, mükafatlarına erer, Efendim iki cihan saadetine nail olur. Allah Teala dalel hazretleri kullarına güzel şeyleri e, Kur'an-ı Kerim ile bildirmiş, Peygamber Efendimizle bildirmiş Allah'ın eresürlü elçisi gönderdiği mübarek seçkin kulu Muhammed ﷺ Efendim Allah'ın emirlerini bildirmiş, zulüm, haram. Efendim kötülükler haram, e, kötülüklerin zahirisi batınıysi yani görüneni görünmeyeni, içte olanı dışta olanı haram. Efendim başkasının hakkını yemek, bağı etmek, buzu etmek, efendim e, düşmanlık etmek, haksızlık etmek yasak. Efendim Allah güzel şeyleri helal kılmış, kötü pis şeyleri haram kılmış. Ahlakın güzel olması lazım, İslam temizlik dini. Efendim temizliğe riayet etmek lazım temizliğin her çeşidi önemli İslam'ın ne kadar güzel emirleri var Müslüman olmayanlar bile takdir ediyor hayranlık duyuyor Hatta kendisi başka inançta olsa bile saygı duyuyor Ben sizin helal etinizi Efendim tercih ediyorum diyebiliyor Bunlar işte çağın Türkiye dışındaki güzel Efendim uygulamalarından seçmeler yani çek bahçesinden bir buket olmuş oldu. Bunların için hatırladım ve size canlı canlı kendimde duygulandığım için anlattım. Efendim, çünkü Kur'an ile açılan sayfenin birinci hadisi şerifi şöyle: Buhari'de, Müslim'de, Efendim, Ahmed ibn Hamd e, aleyhim ejmeyin gibi meşhur hadis alimlerin kitaplarında yazılı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki La tezalutaa yufetun min ümmeti, qaime tum bi emrillahi, la yaduruhum men khazilhum, ve la men khalefhum, hatta yetti emrullah vehum zahiruna alen nas. Sattakarosurullah fi makal evkemakal. Biliyorsunuz. Bu hadis-i şerifin geçmeden önce bir ön bilgi sunayım, ee, izninizle. Ee, Peygamber Efendimiz kendisinden sonra gelecek çağlarla, asırlarla ilgili, dünyanın tarihiyle, geçmişiyle ilgili olduğu kadar, geleceğiyle de ilgili, sonuyla da ilgili bilgiler sunmuş hadis-i şeriflerde bunlar var. Mesela kıyamet nasıl kopacak, kıyamet kopmadan evvel ne gibi... Toplum değişiklikleri olacak, ahlak değişiklikleri olacak, inanç değişiklikleri olacak. İnsanlar hangi noktadan hangi noktaya gelecekler, ne hale gelecekler bunları bildirmiş. Çünkü alemlerin Rabb'ı her şeyi bilen Allahu Teala Hazretlerinin Hak Resulü bildirdikleri de vuku bulmuş. İstanbul fethedilecek buyurmuş. 1453 yılında İstanbul fethedilmiş. Roma fethedilecek diye buyuruyor. La ilahe illallah diyerek inşallah Roma'da La ilahe illallah diyerek Feth olunacak Yani oradaki insanlar da Allah'ın birliğini efendim Kabul edecekler Hak yola gelecekler Ama e, kıyamete yakın zamanda Neler olacak e, Bildirilen şeyler nedir İnsanlar dinden uzaklaşacaklar inançlarını unutacaklar Ahlakı bırakacaklar Kötü huylar yayılacak, o kadar yayılacak, o kadar yayılacak ki insanlar sokak ortasında müstehcen işler yapacaklar. Yani çok utanılacak, böyle söyleyemeyeceğim şeyler yapacaklarını, sokak ortasında herkesin gözü önünde hadis şerifler bildiriyor. Yani bir bozulma olacak. Ahir zamanda efendim bir bozulma olacak. Kötüler efendim ayaklar baş olacak yani başa geçecek toplumu. Onlar kötüler yönetecek, kötüye götürecek. İyiler hor ve makhur olacak efendim, ayaklar altında kalacak. Batıl galip gelecek. Hak efendim mazlum mağdur olacak efendim diye bunlar bildiriliyor. Tabii bunlar bildirilirken bu hadisi şerif işte bu çerçeve içinde önem kazanıyor verdiği bilgi bizi sevindiriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, La tezzalu taifetun min ümmeti kaimetun bir emrillah. Benim ümmetimden bir grup mübarek insan mevcut olacak. Efendim Allah'ın emrini ifa etmekte, Allah'ın emrine göre hareket etmekte devamlı duracaklar. Yani bozulmayacaklar. Yani iyi Müslüman olarak yaşama devam edecekler. Bir grup Müslüman, Kıyamette doğru insanlar, toplumlar bozulmasına rağmen efendim bunlar bozulmayacak. Yani bozulmayan bir zümre olacak efendim Allah'ın emrini tutacak. Allah'ın emrine göre yaşayacak. Allah'ın emrine saygı gösterecek, sevgi gösterecek, bağlılık gösterecek. Allah'ın emirlerini tutacak, yasaklarından kaçacak, günahlardan uzak duracak, haramlardan uzak duracak, zulümden uzak duracak, dürüst olacak. Efendim temiz kalpli olacak. Efendim mesela tarihte tanıdığımız mübarek insanlar gibi olacak. Abdülkadir Geylani'ler gibi, efendim Mevlana Celaleddin Rumi'ler gibi, Hacı Bayramı İbrayliler gibi efendim Yunus Emreler gibi Erzurumlu İbrahim Hakkılar gibi yani tarihte böyle ahlakıyla güzel halleriyle e, sevgi toplamış tarihe geçmiş hala sevdiğimiz bağrama, bağrımıza bağrımiza bastığımız baş tacı ettiğimiz insanlar gibi efendim güzel hale devam edecekler e, evliya gibi efendim böyle melek gibi tertemiz safi insanlar olacak daima mevcut olacak. La tezalu ne demek? Zail olmadan devam edecek demek yani. Hiç eksik olmayacak demek. Demek ki bozulsa da bile toplum bozulsa da bile bir grup iyi insan mevcut olacak. Efendim Allah'ın emrine göre hareket etmeye devam edecekler. La yadur ruhmen hazelhum. Onlara efendim yardım etmeyip de onları böyle yardımsız bir kenarda efendim terk etmiş olan vefasız insanların efendim onları yardımsız bırakması, onlara yardım etmemesi, katılmaması, efendim destek olmaması onlara zarar vermeyecek. Yani halk isterse desteklesin, isterse desteklemesin desteklemiyor. ama isterse desteklemesin. Allah sevdi mi destekledi mi yeter efendim. O anlayışsız insanların onları yardımsız bırakması efendim e onlara zarar vermeyecek. Velamen khale fehum. Onlara muhalefet edenlerin de muhalefeti karşı çıkıp onlar da efendim alt alta, üst üste, karşı karşıya, çata, çata efendim muhalefet eden, uğraşanların da muhalefeti zarar vermeyecek bunlara. Yani bunlar hak yoldan dönmeyecekler. Allah'a güzel kulluk etmekten vazgeçmeyecekler. Hatta ye diye emrullah Allah'ın emri gelinceye kadar. Tabi Allah'ın emri ne demek? Kıyamet demek. Allah'ın emri artık bu iş bitsin efendim diye dünyanın sonu gelinceye kadar kıyamet kopuncaya kadar isterse yardım etmeyenler etmesin, isterse muhalefet edenler muhalefete devam etsinler Allah'ın emrini tutup Allah'ın emrine göre yaşayan bir grup daima mevcut olacak. Efendim e, ümmetin içinde var olacak zahirune <gülüyor> alennâs insanlara da bunlar galebe çalacaklar, galip olacaklar üstün olacaklar yani onların böyle e, karşısında mağdur ve şeyde olmayacaklar, mahcup da olmayacaklar, ezilmeyecekler de Allah yardım edecek çünkü galip gelecekler sonunda hak galip gelecek iyiler galip gelecek diye Böyle sahih hadis kitaplarında bir rivayet var. Yani toplumsal bir bozulma, degenerasyon diyorlar Fransızca'dan alınma bir kelime ile. Yani soyusuzlaşma demek degenerasyon, bozulma, efendim meselet, fesada uğrama, efendim evsafını kaybetmek, efendim güzel adetlerini unutmak Falan bu e, zarar vermeyecek bu bozulmaya rağmen iyi insanlar mevcut olacak diye bildiriliyor. Bu hususta peş peşe bu sayfada açılan kura ile açılan sayfada, karşımızdaki sayfada efendim başka rivayetler var efendim. La tazalı ta'ifetü min ümmeti yukatilüne al al hakkı, zahirine alamen nawahum, hatta yukatila akhiruhum el mesih haddecal. Yani bu ikinci rivayet nasıl? Bu da Ebu Davud'da, Ahmed İbn Hanbel'de, Taberani'de var. Efendim, bir grup has Müslüman daima mevcut olacak. Benim ümmetimden diyor peygamberimiz, yukatiluna alel hak. Hak üzere mukadele edecek, çarpışacak yani. Baş eğmeyecek zulme ve küfre. Zahirine alamen navahum. Efendim, kendileriyle mücadele edenlere de galip gelecekler. Yani onları da yenecekler. Düşmanlık edenlere de galip gelecekler. Hatta yukatila ahiruhum el mesihet Bu güzel bozulmayan topluluk her asırda, her devirde, her yılda, her zaman mevcut olacak. En sonuncuları da kimle çarpışacak? Teccalla çarpışacak. diccalı yenecek. Şimdi burada bir kardeşimiz var. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden mezun buraya yerleşti. Biz rica ettik biz gönderdik buralarda çalışma yapsın İslam'ı yaysın diye. Burada da kardeşimize görev verdik. O sıralarda Reagan vardı Amerika'nın başkanı olarak Reagan da dindar bir Hristiyandı. Şeye inanıyordu etrafındaki insanların söylediklerine Armagedon Savaşı olacak diye Yani sonunda Deccal iyi insanların bir mücadelesi olacak diye inanıyordu. Çünkü e, kitabı Mukaddes'te de böyle bir bilgi var. Bizim e, dini bilgilerimizin içinde de bu, bununla ilgili haberler var. Ben dedim ki sen bu Armageddon e, meselesini bir incele, araştırma yap. E, üniversitede bir çalışma yap bu konuda dedim. O da güzel bir çalışma yapmış. Dosyasını bana verdi. E, Türkçe tercümesini de verdi. Demek ki e, Deccal ile mücadele edecek bir zümre olacak. Tabi Reagan ve Amerikalılar düşünüyorlar ki kendileri iyi insanlar olarak teccalla kendileri mücadele edecek. Kendilerini doğru yolda sanıyorlar. Tabi işin doğrusu nedir? Müslümanların böyle Peygamber Efendimizin bahsettiği böyle hakkı tutan Allah'ın emrine göre, Kur'an'a göre batıl olmayan, sağlam inanca göre yaşayan insanlar teccalla çarpışacak, yenecek onları. Müminler, Müslüman insanlar yenecek en sonunda. Efendim bu da şeyi gösteriyor. Yani bunların böyle baş eğen insanlar olmadığını, Allah rızası için Deccelle mücadele edecek kimseler olduğunu. Başka rivayetler de var efendim. Bu hususta Allahu Teala Hazretleri bizi bozulmayan has Müslümanlardan eylesin. Her devirde olacağı bildirildiğine göre bizim devrimizde de has Müslüman vardır. Efendim bizi has Müslüman etsin, bozulmayan, sevdiği Peygamber Efendimizin ettiği Müslümanlarla neylesin? Bundan özelliği nedir muhterem kardeşlerim? Yani tabi siz de merak etmişsinizdir, ben de bu soruyu merakınızın tercümanı olarak bu soruyu ortaya atayım. Yani Allah'ın bozulmamış has kulları, sevgili kulları, dini hiç bozmadan yaşayan kulları kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şerifin gösterdiği caddesi, kübra'yı efendim şeriatte yürüyen insanlardır. Yani dinimizi ne öğretiyor bize? Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i e en güzel ne açıklıyor? Peygamber Efendimizin sünneti seniyesi açıklıyor. Peygamber Efendimizin sünneti seniyesi olmazsa Kur'an-ı Kerim'de zekat verin diyor ama Zekatın koyundan ne kadar verileceğini, paradan ne kadar verileceğini bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor ama namazı şu, bizim bildiğimiz usul ile kılmamız, kılmak için gerekli bilgilerimiz teferruat Kur'an-ı Kerim'de yok hadis-i şerifte var, kılamayız namazı namaz kılacağız ama nasıl kılacağımızı bilemeyiz demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı, en güzel açıklayıcısı Peygamber Efendimiz en büyük müfessiri, en baş müfessiri Peygamber Efendimiz ve hadis-i şerifler de Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri, onun için Kur'an yolunda yürüyen, Peygamber Efendimiz'in sünnetini uygulayan ve sünnetine uyan insanlardır Efendim bozulmadan yürüyen Bunlar Suudi Arabistan'da da var Pakistan'da da var Türkiye'de de var Cezayir'de de var Avrupa'da da var Avustralya'da da var Malezya'da da var Endonezya'da da var Yani dünyanın her yerinde Asli olarak İslam'ı yaşayan insanlar var Bozulanlar da var ya Aynı kardeşlerimize anlattı Onu da ibret olsun diye söyleyeyim Böyle tatlı hatıralarla Sohbetlerle biraz ilgiyle dinlenir hale geliyor Hatırda da kalıyor Şimdi bu arkadaşımızın e, lisan e, dershanesindeki devam ettiği şeyde e, lisan e, derslerinde kurs demek istemiyorum. Yabancı kelime kullanmak istemediğim için efendim. Bir de Pakistanlı varmış, Müslüman. Yani Pakistanlı kardeşte Müslüman. Bizim arkadaşımız da Müslüman. birkaç Müslüman daha var. Ötekiler başka. Efendim Yunanlı var. Efendim bilmem. Çekoslovak var, Alman var, onlar efendim e, Hristiyan Araplar var, Irak'tan gelmiş efendim Hristiyan Araplar var, Saddam'ın zulmünden kurtulsun diye almışlar bunları, kabul etmişler mülteci olarak, efendim bilmem e, daha başka ülkelerden gelenler var, bunlar dil öğreniyorlar. Şimdi Pakistanlı'nın çocuğu olmuş Müslüman'ın çocuğu olunca seviniyor tabi. Bir içki almış sınıfa getirmiş bardakları kendisi doldurarak sınıftakilere sunuyor yani benim çocuğum oldu ben seviniyorum buyurun efendim için filan diye bizim arkadaşa da getirmiş sunmuş buyur içki iç demiş ki arkadaş ya ben müslümanım içmem sen de müslüman olarak hem içemezsin hem sunamazsın çünkü içkinin içilmesi de yasak sunulması da yasak hatta taşınması da yasak yani bir haval efendim şeyden e, kamyondan depodan e, efendim e, kasasını bile taşıyamaz ben müslümanım ama ne yapayım işte havalım bunu taşıyorum diyemez taşıması bile yasak haram kılmış ha, dinimiz demiş işemezsin bunu demiş ki pakistanlı efendim işte bu çok olağanüstü bir gün çocuğum oldu onun için efendim içmen lazım hayır hiçbir olağanüstü durum düşünülemez böyle sevinçli gün bilmem kutlama günü vesaire falan diye haram helal olmaz Yasak, kalkmaz. Efendim içki her zaman içkidir, içemez. Bizim fakültede de birisi bana sormuştu, hiç unutmuyorum. Efendim, hem de e, profesördü kendisi ama e, tabii İslami konuları iyi bilmeyen bir şeydi kimseydi. Yani diyor Ramazan bayramında ben arkadaşımın evine gitsem, arkadaşım da bana bayramdır diye likör ikram etse, onda mı içmeyeceğim yani diyor benim karşımda, bana delil olarak bunu misal getiriyor tabii dedim yani hem de Ramazan bayramında iköyl içmeyi düşünüyor bakın elbet içmeyeceksin dedim yani ilişki haram e azıcık azıcık da olsa az da çoğu da haram peygamber efendimiz buyuruyor ki çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haram yani yalaması bile dilin ucuyla yalaması bile doğru değil İslam'da böyle ilişki yasak çünkü arabayı direğe toslattırıyor adamı uçurumdan yuvarlıyor boğaz içinde emirgende boğazın içine efendim veya efendim köprüden aşağı uçuruyor efendim sarhoşluk yapıyor bunu bıçağı diyor karşısındaki can arkadaşını öldürttürüyor yuva yıkıyor içki kötü bütün kötülüklerin anası Amerika içkiyi engellemeye çalışmış bir arada yasaklamış bunlar içkinin kötülüğünü bizden iyi biliyorlar ama bizimkiler burada inat ediyorlar yani efendim bu neyi gösteriyor? Bu misalin için verdim bu Pakistanlı kardeşi. Bazıları da Müslüman olduğu halde İslam'ı bilmiyor ve bozuluyor. Onu gösteriyor. Allah bizi bozulmayan, İslam'ı asli safletiyle, güzelliğiyle, te terü taze, en güzel şekilde bilip yaşayan ve böylece Allah'ın sevgisini, rızasını kazanan kullarından eylesin. Bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif daha okuyup konuyu onunla tamamlamak istiyorum. Bu sayfada yine 3 hadis-i şerif olsun diye 3 rakamını seviyorum. Hani arkadaşlarla sohbet ederken çay ikram ediyorlar. Efendim, bir tane içiyoruz. Ondan sonra e, diyoruz ki çayın en aşağısı 3'tür. Hadi bakalım daha getir diyoruz, latife ediyoruz, gidiyoruz. Yani hadi şerifler de en aşağısı 3 olsun diye 3 e, hadis-i şerifi okuyorum. La tezallu la ilah illallah, tahjubu kadber rabb. Anin nas malam yubalu mazhebemin dini him iza saluhet lehum dünyahum fizakalu garu hakkıyla kezeptim lestüm min ehliha sadekarasülullah bu da bir tehditli hadisi şerif tehdit ediyor sülullah efendimiz kötü bir durumu haber veriyor bize buyuruyor ki tezâli, la tezal la ilah illallah tahjubu kadar rab Allah'ın gazabını la ilah illallah sözü insanlardan e, engeller. Yani Allah'ın gazabı insanlara gelmez. Allah'ın gazabından insanları la ilahe illallah sözü korur. Biz için çok la ilahe illallah diyoruz? Allah affetsin gazabına uğramayalım diye. La ilahe illallah sözü insanlardan Allah'ın gazabını giderir. Allah gazap etmez. La ilahe illallah dedikçe affeder, bağışlar. Allah'ın gazabını engeller la ilahe illallah mübarek sözü, kelime-i tevhid sözü. Ne, ne zaman malem yubalu mazehbe min dinihim, izal saluhatlahun dünyahum. Dünyalıkları tıkır tıkır yerindeyken dininin gitmiş olmasına, eksilmiş olmasına üzülmedikleri zamana kadar. Ne demek yani? Adamın parası iyi, zenginliği yerinde, evi var, arabası var, geliri var, karnı doyuyor. Efendim, dünyalığı iyi. Dünyalığı iyi ama dindarlığı fena. Ailesi bozulmuş. Çocuğu namaz kılmıyor. Karısı efendim yanlış yolda. Oğlu yanlış alışkanlıklar edinmiş, kötü itiyatlar edinmiş. Efendim İslam'a karşı olan işleri yapıyor. Bunları aldırmıyor. Ev bozulmuş. Evin reisi bozukluktan haberdar değil. Oradan üzülmüyor, endişelenmiyor. Neden? Dünyalığı yerinde. Her şeyi tıkır tıkır keyfine uygun olarak gidiyor. Ha ...böyle oluncaya kadar... ...la ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının... ...insanlara gelmesini engeller ama... ...böyle oldu mu artık engellemez. ...fe izâ ...yani... ...o zaman derlerse... ...la ilahe illallah yani günahlar işleniyor... ...haramlara bulaşılıyor... Keyif yerinde, dünyalık tıkırında ama günahların işlenmesine aldırmıyor beyefendi, efendi, evin reisi veyahut herhangi bir kişi. Ha, o zaman la ilahe derse Allah onun la illallahını sevmez, kabul etmez. Kıyla ona denilir ki kezeptüm, kezeptüm. Yalan söylüyorsunuz la ilahe illallah derken. Evet la ilahe illallah sözü doğru ama siz yalancısınız. Şimdi yalan söylediğiniz işte. Destun min Siz bu la ilahe illallah'ın hakiki ehli değilsiniz. Yani ehli tevhid değilsiniz. La ilahe illallah'a hakikaten inanmış insanlar olsaydınız, bu haramları, bu günahları, bu yanlışları, bu kötülükleri, bu çirkinlikleri bırakacaktınız. Madem bırakmıyorsunuz, o halde siz la ilahe illallah'ın ehli değilsiniz. İyi Müslüman değilsiniz, ehli tevhid değilsiniz Der. Yalan söylüyorsunuz der Allah Tabi arkasından ne olur La ilahe illallah sözünü engelliyordu Allah'ın gazabına uğramalarını engelliyordu O zaman Allah'ın gazabı gelir Bunları bulur Efendim batırır çıkarır Geçenlerde Geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsunuz efendim Güney Amerika'nın bir ülkesinde Bir yanardağ bir patladı 20 bin 30 bin kişi bir anda Lavların altında kaldı Hayvanlar insanlar müthiş bir şekilde telef oldu Tarihte de biliyorsunuz Pompey efendim şehri Vesuvianarda patlayınca efendim şeyler altında kaldı lavlar altında kaldı Sodom Gomorre şehirleri efendim faciaları Lut kavminin efendim Ad ve Sebud kavminin nasıl gazabı ilahiye uğradıklarını Kur'an'ı Kerim birçok surelerde tekrar tekrar insanlara bildiriyor yani Allah'ın gazabı gelebilir Allah'ın gazabının gelmemesi için hem ehli tevhid olmak lazım la ilahe illallah demek lazım hem de la ilahe illallah dediğine göre haramlardan günahlardan, yasaklardan, çirkinliklerden uzak durmak lazım az ve sevgili ve değerli kardeşlerim Ramazan geçti Ramazandan sonra 15 gün geçti kendi müslümanlığımıza lütfen dikkat edelim. Ne haldeyiz bir anlayalım. Biraz da dünyayı görelim. Gözümüzü efendim bostan e, dolabını çeviren, efendim gözü kapatılmış mahluklar gibi, kapatılmış insanlar gibi olmayalım. Efendim gerçekleri görelim. Bak dünya nasıl yaşıyor? Biz nasıl yaşıyoruz? Gerçekleri anlayalım, gerçeklere göre yaşayalım. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışalım. Allah'ın düşmanlığını, gazabını çekecek işlerden kaçınalım. Ramazan'daki güzel Müslümanlığımızı Ramazan'dan sonra da 11 ayda da devam ettirelim. Size 12 bin, 15 bin kilometre uzaklardan sevgiler, saygılar, dualar. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah